Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah, emma ba'd Önceki derslerimizde en son Peygamber aleyhissalatu vesselama yapılan teklifler ve bu tekliflerin mahiyetinin ne olduğu, neden Peygamber aleyhissalatu vesselam bu tekliflere icabet etmediği, kesin bir dille ret verdiği, hiçbir şekilde taviz vermediğini anlatmıştık. Ve en son hakimiyet meselesine değinmiştik. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında hakimiyet anlayışı Ve bugün Müslümanlarda hakimiyet anlayışı nasıl olmalıdır En son bunu anlatmıştık Bugün inşallah Allah kısmet ederse Siyerde gerçekleşmiş olan Yani tarihte en feci vakalardan biri Ekonomik boykot meselesini anlatacağız Biliyorsunuz müşrikler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la birkaç görüşme yaptıktan sonra Ebu Talib'i aracı kıldıktan sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ve ashabına görülmüş ve görülmemiş. Tüm işkenceleri yaptıktan sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yine dönmeyince müşrikler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürmek istediler. Yani onlara göre Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı ortadan kaldırınca davetin sonu kesilecek. Bu şekilde bu davet bitmiş olacaktır. Tabii müşrikler düşündüler. Neden dolayı biz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı öldüremiyoruz dediler. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın akrabaları Peygamberimizin yanında yer almış, müşriklerin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a dokunmasını engelliyorlardı. Müşrikler dediler ki o zaman öyle bir ceza bulalım ki, peygamberin akrabalarına da zarara dokunsun, böylece peygamberden uzaklaşsınlar, biz de peygamberi öldürmüş olalım dediler. Düşündükten sonra şeytanla da birleşince, şeytan da onlara vahyedince ekonomik boykot kararı aldılar. Öyle bir boykot uygulayacaklardı ki, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ve ashabına ekonomik alanda Siyasi alanda, manevi alanda, sosyal alanda onlarla tüm ilişkilerini keseceklerdi. Bunun üzerine müşrikler toplandılar. Bu şekilde itikad ediyorlardı ki peygamberimizin akrabaları peygamber Aleyhisselatu vesselam'ı terk edecek. Onlar da bu şekilde peygamber aleyhissalatü vesselam'ı öldürecekler diye. Tabi müşrikler bir araya geldikten sonra bunu maddeler halinde kağıtlara yazdılar. Hiç kimse peygamberimizin akrabaları olan, benim Abdülmuttalip bir de Haşim oğullarına hiçbir şekilde kız vermeyecek. Onlardan hiçbir şekilde kız almayacak. Hiç kimse onlarla oturup kalkmayacak. Hiç kimse onlarla alışveriş yapmayacak. Ve hiç kimse onlarla herhangi bir alanda sosyal, sosyal faaliyette bulunmayacak diye. Müşrikler ne yaptılar? Bu şekilde bir kağıda yazdılar. Bu kağıdı da Kabe'nin içerisine bir yere yerleştirdiler. Tabi bu üç sene kimi siyercilere göre kimisine iki sene boyunca müşrikler bu sözleşmeye bağlı kaldılar ve hiçbir şekilde bu insanlarla alakalı, alaka kurmadılar, alakayı kestiler. Tabi böyle bir ortam düşünün. Yani üç sene boyunca e, insanlar aç kalmışlar. Üç sene boyunca bunlara hiçbir şekilde yardım gitmemiş. Ortamı düşünmek bile feci. Hatta bazı siyerciler olayı anlatırken arkadaşlar yani müşrikler o mahallenin yanından geçemiyorlardı. Kadınların çığlıkları, çocukların çığlıkları, ondan sonra orada bulunan insanların feryatları, o içinde bulundukları perişan hali gördüklerinden dolayı, müşrikler bu mahallenin yanından geçemiyorlardı. Yani Peygamberimizin ashabaları, Ebu Talib'in mahallesine hepsi yerleşmişlerdi. Kimse buradan geçemiyordu. Tabi böyle bir manzarayı düşündüğünüz zaman çocukların işte hali, kadınların hali gerçekten çok feci bir durum. Bu durumda ise Allah subhanehu ve teala bu müşriklerin kalbini yumuşatmış, Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı yalnız bırakmamışlardı. Hatta Ebu Talip Mekkelilerin niyetini bildiğinden dolayı Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı kendi yatağına yatırıyordu. Kendi çocuklarını da Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın uyuduğu yatağa yatırıyordu ki müşrikler Peygamberimizi öldürmek istedikleri zaman zararı Peygamber'e değil de çevresindekilerine gelsin diye. Bu dönemde tabi arkadaşlar hiçbir şekilde yardım onlara ulaşmadı denilemez. Mesela Hatice annemizin yeğeni kendi halasına ara sıra ne yapıyordu? Böyle buğdayları develere yükleyip o mahalleye gönderiyordu. Sanki deve kaybolmuş gibi deveyi bırakıyordu, deve onlara ulaşıyordu. Veya başka şekilde bazı böyle kalbi yumuşayan, orada eskiden tanıdığı olan insanlar böyle gizli yollarla oraya yardım göndermeye çalışıyorlardı. Müslümanlar içeriden, dışarıdan bir şey almak istedikleri zaman Mekkeliler öyle bir sistem kurmuşlardı ki Haç döneminde dışarıdan gelen kervanların mallarını hemen alıyorlardı ki Müslümanlara bir şey kalmasın. Malı alan da Mekkelilerden öyle bir fiyatı yükseltiyordu ki Müslümanların bu defa gücü yetmesin o malı almaya. Bu şekilde Müslümanları gerçekten çok etkisiz bir hale getirmişlerdi. Hatta bir rivayette sahabenin biri ağaç yapraklarını kaynatıp suyunu haftalarca içtiklerini anlatıyor. Başka bir sahabe yerde bir ot gördüğünü, ne olduğunu bilmiyordum diyor. Yani o kadar açtım ki altı aldım yedim ama ne olduğunu o da bilmiyor. Yani yerde bir madde buldukları zaman böyle yilebilecek kadar yumuşaklıkta olan bir maddeyi Hemen yiyorlar. Neden dolayı arkadaşlar? Çünkü o kadar açlar ki artık ne yediklerini bile ne yapmıyorlar? Bu insanlar bilmiyorlar. İşte bu durumda Peygamber aleyhissalatü vesselam tabi daveti de bayağı sınırlanmıştı. Çünkü belli bir mahallenin içerisine kapanmış. Artık müşriklere ulaşamıyordu. Sadece panayır vakitlerinde Peygamber aleyhissalatü vesselam mahalleden aşağı doğru iniyor. Çünkü mahalle biraz yüksekte bir tepenin üzerinde. Aşağı iniyor. Panayırdaki insanlara yine İslam davetini ne yapıyordu? Yine İslam davetini ulaştırıyordu. Tabi o sahneyi insan gözünün önünde bulundursa, fıtratı bozulmamış insanların buna tahammül etmesi mümkün değil. İşte burada Hişam İbni Amr, İbni Amr İbni Lüey diye bir adam artık bu zulme dayanamıyor. Geliyor Peygamber Aleyhissalatü Vesselam'la akrabalığı bulunan Züheyr adında bir adama, Ey Züheyr diyor, yani sen bizim halimize bak, yediklerimize bak, içtiklerimize bak, yaşadığımız ortama bak, bir de dayılarımızın içinde bulunduğu hale bak diyor, Peygamber Aleyhissalatü Vesselam ve akrabaları için. O da diyor ki, ''Vallahi ben de çok üzülüyorum, ben de bu zulmeti hamül edemiyorum ama ne yapabilirim ki? Ben tek başıma olan bir adamım, yanımda ikinci bir şahsı olsaydı belki bir şeyler yapardık. diyor. O da diyor, işte ben ikinci adamım.'' O da diyor ki, iki kişi yine biz bir şey yapamayız, üçüncü adam bul bize.'' diyorlar. Mekke'de en cömertliğiyle bilinen, insanlara yardımıyla bilinen Mut'im İbni yanına gidiyorlar. Yanına gittikleri zaman Mut'im İbni Adi'ye durumu anlatıyor. Yine ona da diyor yani bizim içinde bulunduğumuz durum ve bu insanların içinde bulunduğu durum. Neden biz bu zulme susuyoruz diyor. O da diyor ben tekim. Ben hiçbir şey yapamam. Ben de razı değilim bu duruma. İşte bak ben de varım diyor. Falan Kes de var. Üç kişi olduk. Hişam, Mut'im İbni Adi, bir de Züheyd. Üç kişi oldular. Mut'im İbni Adi diyor ki biz en yaygın olan görüşe karşı çıkacağız. Onun için daha fazla adam bulmamız lazım. Dördüncü bir adam bulun bize diyor. Kendileri zihniyette olan yani zulme kesinlikle tahammül edemeyen dördüncü bir şahsın yanına gidiyorlar. Dördüncü şahısla da konuşunca aynı konuşmayı o da kabul ediyor. Bir kişi daha bulalım diyorlar. Yine Mekke'de tanınan bilinenlerden beşinci şahısla buluyorlar ve beşi bir araya geliyorlar, karar veriyorlar. Herhangi bir şekilde biz bu zulme dur demeliyiz. Yani bu insanların içinde bulunduğu hale artık bir dur diyelim diyorlar. Sabah Peygamber aleyhissalatü vesselamla akrabalığı bulunan Züheyt, Kabe'nin yanına geliyor. 7 defa tavaf yapıyor. Ondan sonra insanların arasında ayağa kalkıyor. Ey insanlar diyor. Vallahi bu zulümdür. Biz bu zulme kesinlikle rıza göstermiyoruz. Ve o sayfa üzerinde hani Müslümanlarla evlenilmeyecek, yemek yenilmeyecek yazılan sayfa çıkarılıp yırtılmadan, yani bu boykot bitmeden ben kesinlikle oturmayacağım yerime. Orada tabi Ebu Cehil kalkıyor, sen yalan söyledin diyor. O parça kesinlikle o kağıt yırtılmayacak. Yani bu boykot devam edecek. Tabii bunlar konuşurken Hişam kalkıyor ayağa. Ebu Cehil'i yalanlıyor. Ben de diyor onun yanındayım. Bu sayfanın yırtılması lazım. Tam müşriklerden ses çıkacak mı? İbn-i Adi de katıyor ayağı. Ben de onlarla beraberim diyor. Bu sayfanın yırtılması lazım. Tam böyle bir ses fısıldı. Dördüncü, beşinci de kalsınca o anda Ebu Celis susuyor artık. Ve diyor ki bu önceden kararlaştırılmış bir olaydır. Yani siz kendi aranızda kararlaştırdınız. Daha sonra sabah geldiniz. Burada fikrinizi açıkladınız. Tabi o sırada Ebu Talip de orada bulunuyor. O sırada bu konuşmaların olduğu sırada Ebu Talip de Kabe'nin yanında. Neden? Çünkü Peygamberimiz Ebu Talip'e diyor ki ey amcacığım git git o müşriklere söyle Allah o sahifeye bir güve gönderdi bir kurt, küçük kurt gönderdi o kurt o sahifenin hepsini yedi sadece Bismillahümme Allah'ın isminin geçtiği yerler kaldı diyor tabi Ebu Talib başta diyor ki benim yeğenim bana yalan söylemez ve beni de yalancı çıkarmaz insanların içerisinde kalkıyor yanına da birkaç kişi alıp Kabe'nin yanında bekliyor tam da o bunu açıklayacak böyle bir olay da çıkınca o da kalkıyor oraya E insanlar diyor benim yeğenim diyor ki bu sahifenin başına böyle böyle bir olay gelmiştir. Tabi müşrikler gülüyorlar. Böyle bir şeyin olması mümkün değil diyorlar. Yani Kabe'nin içine bir güve girecek. Bütün kağıdı yiyecek. Sadece Allah'ın isminin geçtiği yerler kalacak. Gidiyorlar o zaman diyor sahifeyi getirirsiniz. Eğer sahife benim yeğenimin dediği gibiyse artık bu şeyi bırakacaksınız. Bu düşmanlığı keseceksiniz. Yok eğer yeğenim yalan söylediyse biz onu size teslim edeceğiz siz de onu öldürün. Yani burada peygamber olan güvenine bakın aleyhissalatü vesselam onu teslim etmeyi dahi göze alıyor. Tabi sahifeyi çıkarınca arkadaşlar bakıyorlar tam dedikleri gibi. Allah'ın isminin geçtiği yerler yenilemiş. İşte Allah'ın yine kudret kalemi oynayınca Allah'ın hikmet kalemi oynayınca Allah'ın isminin yazılı olan yerler ve diye başlayan yerler duruyor. Ama o zulüm olan bentler hepsini olmuş güve tarafından yenilmiş. Tabi diyeceğim müşrikler hepsi iman ediyorlar. Böyle bir şey mümkün değil. Hemen ne diyorlar? Hemen orada diyorlar ki bu devam eden bir sihirdir. Bu devam eden bir sihirdir. Hz. Yani Peygamber için bu onun bir sihridir diyorlar. Yine iman etmiyorlar. Ama bu boykotu keseceğiz dediklerinden dolayı ne yapıyorlar arkadaşlar? Bu boykotu keseceğiz dediklerinden dolayı bu boykot olayında ne yapıyorlar? Kesiyorlar. Bu tarihte özet olarak ekonomik boykot dediğimiz olayın başlangıcı sebepleri yani ve neyi arkadaşlar, nasıl bunun ortadan kalktığını ne yaptık, anlattık. Aslında bu basit bir olay değil. Yani belki bugün biz anlattığımız zaman bize dille çok kolay geliyor. Ama sabah kahvaltısını yapıp da akşam yemeğini yemeyen birimiz gece sabaha kadar uyuyamıyor. Öyle değil mi? Bir de siz 3 sene boyunca aç falan taş kaynatan, ot yenen insanların halini düşünün. Yani bir gün aç kaldığımız bir günde, böyle karnımızın tok olduğu bir günde değil de, aç kaldığımız bir günde o insanların durumunu düşünün. O zaman ne yapacaksınız? O zaman o insanların ne halde olduğunu anlayacaksınız. Böyle bir olay, tabi çok büyük bir olay tarihte, bu olaydan ne dersler çıkarabiliriz? İslami hareketin bu olaydan çıkarması gereken dersler nelerdir? diye sorduğumuz zaman, birinci nokta arkadaşlar, Allah'ın sünnetinin sürekli tekrar edişi. Yani biz daha önce de her derste bunu zikrediyoruz. Şirkle İslam arasındaki mücadelenin baki kaldığı ve şirk ehli bazen Müslümanlara gülseler de güzel tekliflerde bulunsalar önlerine bazı fırsatlar sunsalar da bu kendi maslahatlarını düşündüklerinden dolayıdır. Eğer kendi maslahatları ortadan kalktığını anladıkları anda, maslahat olmadığını anladıkları anda velev bir topluluğu 3 sene boyunca aç bırakacak kadar nedirler? Zalimdirler. Bugün Somali'de olan olayı hepiniz biliyorsunuz. Yani imma dünyada açıktan Sömürü, veyahut da modern araçlarla sömürüyor. Hepiniz ne yapıyorsunuz? Biliyorsunuz zaten. Yıllardır bir toplum kıyıma uğruyor açlık tarafından. Ve bunu yapan insanlar kim? Bunu yapan insanlar yine müşrikler. Ölen insanların bir kısmı yine Müslümanlar. Tek amaç ne? Bu kadar insanın ölmesindeki amaç. Bu kafirlerin biraz ne olacak? Karnı dolacak ve kendi masahatları olacak diye bir toplumu yok edebilirler. Ve aynı şekilde arkadaşlar bir de boykotun bugün Müslümanlara yansıyan modern bir yönü var. O da nasıl? Biliyorsunuz son 2001'den sonra özellikle bütün banka hesapları gözetim altında, bütün derneklerin giriş çıkışları gözetim altında, bütün para giriş çıkışları kontrol altında. Yani bir kapıdan dahi cebinizde belli miktarın üzerinde bir sınır kapısından parayla ne yapamazsınız? Geçemezsiniz. Veya bir dernek belli bir miktarın üzerinde parayı aldığı zaman bunun hesabını ne yapmak zorunda? Vermek zorunda. Veya bir iş adamı bağış yaptığı zaman bunun belgesini emniyete belgelemek zorunda. Mesela Arap bölgelerinde bağış yaparken emniyetten kağıt almak zorundasınız. Yoksa yani nereye bağış yaparsanız yapın, kağıtsız bağış yaparsanız teröre yardım ediyor diye Arap bölgelerinde yapmadıklarını Müslümanlara ne yapmıyorlar? Bırakmıyorlar. Haramen değinilen kuruluşun, Amerika'nın 2 milyon dolara yakın parasına koyduğunu hepimiz ne yapıyoruz? Biliyoruz. Bunlar nedir arkadaşlar? Bunlar modern boykotlardır. Müslümanlara para ulaşmasın, İslami hareketin ekonomik yönde önü kapatılsın diye yapılmış olan nelerdir? Boykotlardır. Tabii çoğu, çoğu insanın bundan ne yoktur? Çoğu insan bunun bilincinde değildir. Yani aslında boykot kimi yerlerde dediğimiz gibi tekrardan olduğu gibi devam ediyor. Mesela kafir PKK'nın doğuda bazı Müslüman köylere yapmış olduğu boykot. Aylarca aynı şekilde Müslümanlara erzak gitmesini ne yapmışlardır? Engellemişlerdir. Önce buğday tarlalarını yapmışlardır. Daha sonra gelen kamyonları yardım olarak gelen kamyonlara ateşe vermişlerdir. Bunlar veya Amerika'yı küfürtek millettir. Müslümanlara imma direk, imma ne olarak arkadaşlar? Modern olarak zikrettiğimiz gibi boykotlarına devam ediyorlar. Burada ikinci bir nokta arkadaşlar bu konuda yani baktığımız zaman olaya gördüğümüz ikinci bir nokta var. Bu da halkın kendi hakimlerine tabi olduğu meselesi. Ne demek buradan neyi kastediyoruz? Her halk seçmiş olduğu, razı olmuş olduğu yöneticiye nedir? Tabidir. Aslında böyle bir olay arkadaşlar hiçbir fıtratın kabul etmeyeceği bir olaydır. Böyle bir olay hiçbir fıtratın kabul etmeyeceği bir olaydır. Peki bu Mekke'de yaşayan bu kadar insan neden buna karşı çıkmadılar? özellikle köle mesabesinde olan veyahut da fakir olan insanlar, yarın bu bizim de başımıza gelebilir düşüncesiyle, yani neden bu zenginlerin veyahut da aristokrat tabakanın zulmüne karşı çıkmadılar? Çünkü arkadaşlar insanlar kendi yöneticilerine nedirler? İnsanlar kendi yöneticilerine tabidirler. Ve biz burada şu noktayı anlatmak istiyoruz. İnsanlar kendi yöneticilerine, dünyada tabi oldukları gibi ahirette de tabidirler. Bazı kardeşlerin arasında özellikle bu cehalet meselesinde, veya savaş meselesine, cihat meselesine yanlış anlaşılan bir nokta var. Yanlış anlaşılan nokta nedir arkadaşlar? Yönetici olan insanlar veya insanları sapıklığa çağıran alimler kafirdirler, öldürülebilirler. Fakat bunlara tabi olan halk bunların peşinden giden halk kesinlikle bu konuda ne değildir? Kesinlikle bu konuda değildir diye böyle bir yanlış anlayış var. Öncelikle biz şunu söylemek istiyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Allah defalarca tabi olanlarla, tabi olunanların kıssasını anlatmıştır hiçbirinde tabi olan zayıf insanların mazur olduğundan bahsetmemiştir Allah subhanehu ve teala. Bir seferinde onların dilinden bize Allah keşke bizim bir defa daha fırsatımız olsaydı tabi olduklarımızdan uzaklaşsaydı demişlerdir. Bir sefer Allah onlara cevap vermiştir. Allah subhanehu ve teala tabi olanlar ve olunanlar hepinize kat kat azap vardır fakat siz bunu bilmezsiniz demiştir. Bir sefer Allah yöneticilerin ağzından konuşmuştur Kur'an-ı Kerim'de. Yöneticiler ne diyorlar arkadaşlar onlara? Ee, inna antum an, anna min min şey? Qalu, un aleyna, sabarna, min mahiz. Yöneticiler bu da diyorlar valla Vallahi onlar diyorlar siz biz, biz size tabiydik. Siz bize Allah'ın azabından kurtaracak mısınız? Onlar diyorlar vallahi Allah bize hidayet etseydi biz de size hidayet ederdik. Burada bağırsak, çağırsak da sabredsek de kaçış yoktur. Yani hepimiz bu cehennemin içerisinde ne yapacağız? Kalacağız. Bir sefer de ateşte bunların dilinden Allah konuşuyor. <gülüyor> Onlar orada tartışırken dediler ki ateşin içerisinde, biz muhakkak ki apaçık bir sapıklık içerisindeydik, yöneticilerine diyorlar. Sizi Allah'la denk tuttuğumuz zaman, yani tabi olmada, itaat etmede, Sevgide sizi Allah'la eşit tuttuğumuz zaman biz gerçekten apaçık bir sapıklık içerisindeydik diye. Ve Kur'an-ı Kerim'de daha Firavun'un kıssasını düşünün ve diğer Kur'an-ı Kerim'de var olan tabi olanlar ve tabi olanlar kıssasını düşünün. Kesinlikle arkadaşlar tabi olanlar hiçbir yerde Allah katından mazur olmamışlardır. Öyle değil mi? Hem aynı şekil biz bugün Mekke toplumunun lanetle diyoruz Hepimiz Mekke toplumunu lanetle zikrediyoruz. O yüzden bir de Mekke'de peygambere zulmederek ismi gelen insanlara sayısız bir parmağa geçmez. Yani belli başlı insanlardır. Peki biz neden bütün Mekke toplumuna lanet ediyoruz? Çünkü o yöneticilere razı olan, onların zulmüne dur demeyen insanlar da dünyada da ahirette de nedirler? Dünyada da ahirette de onların hükmündedirler. Dünyada azap geldiği zaman onların hükmündedirler ve isimlendirmede yöneticiler kafirse onlar da kafirdirler. Fasıksa onlar da fasıktırlar. Ve ahirette nedir arkadaşlar? Ahirette de ateş noktasında yöneticileriyle bu insanlar eşittirler. İkinci nokta arkadaşlar burada. Çok dikkat çeken bir şey. Bu müşrikler neden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında yer aldılar? Yani üç sene boyunca şimdi şöyle bir olay düşünün. Adamın biri sizin ilahlarınıza sövüyor. Adamın biri sizin babalarınızın ateşte olduğunu söylüyor. Adamın biri sizin hepinizin sapık olduğunu söylüyor. Adamın biri sizin dünya en değer verdiğiniz şeylerle dalga geçiyor. Siz de üç sene boyunca bu adamla aynı açlığa katlanıyorsunuz. Böyle bir şeyi normalde akıl ne yapmıyor arkadaşlar? Böyle bir şeyi normalde akıl kabul etmiyor. Neden? Çünkü adamın hep onlara zararı var. Adam onları, dünyayı onlara düşman kılmış, adam onlara sürekli hakaret ediyor. Bunun tek sebebi var arkadaşlar. Cahiliye toplumu Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı eğer müşriklere teslim etselerdi müşrikler peygamberi öldürecekti. Bu da onlar için çok büyük bir ayıptı. Çünkü başka kabileler diyeceklerdi ki bak kendi yeğenlerine dahi ne yapamadılar? Kendi yeğenlerine dahi sahip çıkamadılar. İşte bu düşünceden dolayı cahiliyede var olan bu düşünceden, bu kanundan, bu kuraldan dolayı Üç sene boyunca Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la bu zorluğa onlar da göğüs gerdiler. Tabi burada İslami hareket için güzel bir nokta var. Demek ki İslami hareket Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onları kovmadı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onlara hakaret edip siz gidin benim sizde işim yok. Siz benim yanımda yer alın demedi. Demek ki İslami hareket cahiliyenin bazı değer yargılarından faydalanabilir. Bazen davet noktasında başına gelen musibetlerde bundan faydalanabilir. Nasıl mesela örnek verelim. Dünyada polis Müslüman kardeşleri içeriye alıyor veya diyor. aşiretiniz vardır, aşiretiniz çok kuvvetlidir, aşiretiniz sizi hapisten çıkarabiliyor. Veyahut da askere gönderileceksiniz, asker kaçarsınız, aşiretinizden birinin eli uzundur, dosyanızı en alta alabiliyor. Yani sizin için vakti daha da uzatabiliyor, uzatabiliyor. Sen müşriksin, ben senden yardım talep etmiyorum, sen benden uzaktur, bana yardım etme gibi bir şey Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünneti değildir. Öyle değil mi? Peygamber aleyhissalatü vesselamın onlardan var olan akrabaya yardım kollama ve gözetme değer yargılarından ne yapmıştır? Faydalanmıştır. Peki bunun bir ölçüsü var mıdır? Yani her şekilde mi onlardan faydalanabiliriz yoksa bunun bir şartı mı vardır? Bunun tabii ki bir şartı vardır arkadaşlar. O da nedir? Akide noktasında hiçbir şekilde taviz vermemek. Yani onlar bize yardım ediyorlarsa, onlar bizi kolluyorlarsa, onlar bizim yanımıza yer alıyorlarsa... Biz akideden hiçbir şekilde taviz vermeden ne yapabiliriz? Taviz vermeden bunların yardımını kabul edebiliriz. Neden? Çünkü Peygamberimiz o üç sene boyunca Kur'an ayetleri yine iniyordu. Kur'an ayetleri yine müşriklerin müşrik olduğunu beyan ediyordu. Yine onların ilahlarının batıl olduğunu beyan ediyordu. Ve Peygamber bunu okuyordu insanlara. Kendi akrabalarda bunu ne yapıyorlardı? işitiyorlardı. O zaman dinimizden taviz vermeden, onların dinini hiçbir şekilde övmeden, onların batılını yine haykırarak ne yapabiliriz arkadaşlar? Bu şekilde onların bazı değer yargılarından faydalanabiliriz. Buna bir örnek de verebiliriz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın pratik hayatında. O da nedir? Ebu Talib vefat ettiği zaman arkadaşlar bazı rivayetlerde Ebu Leheb diyor ki şimdi müşrikler buna dokunursa insanlar diyecek bak amcası öldü diğer amcaları ona sahip çıkmadılar. Ondan dolayı eziyet edebilirler diye Peygamberimize geliyor diyor ki sen benim korumam altındasın. Ebu Leheb Peygamberimize diyor sen benim tabi üç gün veya dört gün sürüyor çok fazla sürmüyor sen benim korumam altındasın diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da tamam diyor Ebu Cehil'in korumasını Ebu Leheb'in korumasını kabul ediyor tabi biri o sırada Peygamberimize hakaret ediyor Ebu Leheb orada adamı azarlıyor benim yeğenime hakaret etme diyor orada müşriklerden biri Kabe'nin yanında bağırıyor Ebu Leheb dinini değiştirdi Ebu Leheb dinini değiştirdi diye çünkü Ebu Leheb peygambere zulmedendi bu defa zulmedenleri engelliyor Tabi Ebu Cehil e Ebu Leheb'in yanına geliyor. Büyük kâfir küçük kâfirin yanına geliyor. Nasıl olur, olur diyor sen babalarının dinini mi bıraktın? Hayır diyor ben babalarımın dinini bırakmadım. Ebu Talib'in korumasını ben devam ettiriyorum diyor sadece. Ebu Ceyl gidiyor. Daha sonra tekrar Ebu Leheb'in yanına geliyor. Sen nasıl diyor onu koruyorsun ki o senin babanın ateşte olduğunu söylüyor. Ebu Leheb diyor yok o öyle bir şey söylemez. Neyle geliyor Peygamber çünkü dedesi o kadarına iyilik yaptı yetimken onu korudu kolladı öyle bir şey söylemez. Geliyor peygamberin yanına diyor nerede benim babam? Abdülmuttalib'i kastediyor. O da diyor kavmiyle beraber. Tamam diyor geri dönüyor Ebu'la. E. Ebu Ceyl'e diyor ki işte müşrik ahmaktır arkadaşlar. Anlamıyor peygamberin kastını. Geliyor diyor ki dedi ki kavmiyle beraber ateşte demedi. Ebu Ceyl diyor o zaten bizim kavmimizin hepsine ateşte demiyor mu? O zaman senin baban dahilse. Işte. Tekrar peygamber aleyhissalatü vesselamın yanına geliyor. Diyorsan yani tamam ben babamın yeri nerede? diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor o ve onun misli olan kavmi hepsi ateşte diyor. O da diyor ben senin gibisini hiçbir şekilde ne yapmak? Hiçbir şekilde korumam. Buradan anlatmak istediğimiz ne arkadaşlar? İlk aşamada peygamber onun korumasını kabul ediyor. Yani onun bu kanunlarından veya onların vicdan kanunundan ne yapıyor? Faydalanıyor. Ama Ebu Leheb ondan akide alanında taviz vermesini isteyince yani bir müşrik ateşte değil de diyor. Aslında diyebilirdi peygamber. Ama peygamber Aleyhisselatü Vesselam korumanın kalkmasına rağmen Buna hiçbir şekilde rıza göstermiyor ve onun ateşte olduğunu söylüyor. O zaman buradan şöyle bir kayda çıkarıyoruz bize. Dediğimiz gibi müşriklerin kanunlarından faydalanılabilir. Öyle değil mi? Müşriklerin bazı değer yargılarından faydalanılabilir. Fakat bu akide alanında hiçbir şekilde taviz vermeden ne olacaktır? Taviz vermeden olacaktır. Burada yine başka bir nokta arkadaşlar. Sahabe neden Peygamber Aleyhissalatu vesselamla beraber bu zulme rıza gösterdi? Yani anlattığımız gibi o bir sahabenin olayı çok ilginç yani artık öyle bir hale gelmişti ki diyor yolda ne bulsam yiyordum yani ne olduğuna hiç bakmadan yolda yeter yumuşak yenilebilecek bir şey buldum hemen alıp yiyordum yumuşak olmadı mı götürüp kaynatıyorduk suyun içerisinde öyle yiyorduk diyor. öyle değil mi tamam o zaman bu sahabe neden katlandı oysa müşrikler peygamberi istiyorlardı bu işin sahabeyle hiçbir şekilde alakası yoktu ve burada şöyle bir nokta daha var bugün İslami hareketlerde adam İslami hareketten uzak duruyor uzak durmasının sebebini sorunca adam sen ne diyor arkadaşlar Falan içeriye girdi. Karısı çocukları dışarıda perişan oldular. Hiç kimse onlara yardım etmedi. Daha zarar kendisine dokunmamış bakın. Daha zarar kendisine ulaşmamış. Zarar başka bir arkadaşının çocuğuna, hanımına ulaşmış. Bu şekilde İslami hareketini yapıyor? İslami hareketten uzak kalıyor. Veyahut da ben falan tarihte işsiz kaldım kimse bana yardım etmedi. Küfür diye işimi bıraktım kimse bana yardım etmedi. Adam daha olmamış olaylara binaen ne yapıyor? İslami hareketten uzak duruyor. Oysa sahabe bizzat zarar çocuklarına, hanımlarına, eşlerine dokunmasına rağmen yine peygamberle beraber ne yapıyorlardı? Yine peygamberle beraber sabrediyorlardı. Peki bundaki hikmet neydi arkadaşlar? Veya şöyle diyelim, peygamber bu sahabeye ne öğretmişti ki biz de onu öğrenelim ve İslami harekete mensup olan insanlara öğretelim. Onlar da İslami hareketini ne yapmasınlar? Yarı yolda bırakmasınlar. Peygamber onlara arkadaşlar hiçbir ideolojiye, hiçbir fikre, hiçbir izme iman etmeyi değil de Hay ve kayyum olan Allah'a iman etmeyi öğretmişti. Her şey helak olduğu zaman sadece onun var olacağı Allah olan, ilah olan Allah'a iman etmeyi öğretmişti. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam onlara bu imanı öğretirken bununla beraber Allah'ın yanında var olandan bahsetmişti. Allah'ın yanındaki kıymetten, Allah'ın yanındaki cennetten, ahirete imandan karşılaşacakları sevaptan Peygamber aleyhissalatü vesselam onlara bahsetmişti. Onlar da bunu çok güzel şekilde öğrenmişlerdi. Dünyanın bir iki günlük sıkıntısını Elmas mesabesinde olan cennete karşı Hiçbir şekilde değişmediler Hiçbir şekilde ne yapmadılar? Satmadılar Veya birilerinin davetten dönmesi Birilerinin işkence altında küfür sözünü Söylemesi onları hiçbir zaman ne yapmadı Arkadaşlar psikolojikten hiçbir şekilde etkilemedi Neden? Çünkü onlar o adama iman etmemişlerdi. Onlar A şahsına B şahsına iman etmemişlerdi Onlar ne olursa olsun var olacak Diriyor olacak olan Allah'a ne yapıyorlardı? İman ediyorlardı. Belki bundan olsa gerek Allah'ın ismi azamından birini anlatırken peygamber hay isminin olduğunu söylüyor. Hay ismi. Sürekli diri olan Allah. Yine Ubey ibn-i peygamberimiz hangi ayet Kur'an'da en büyüktür dediği zaman o da Allah'u la ilahe illa huvel kayyum diyor. Hay ve kayyum olan Allah'a bahseden ayet peygamberimiz de ne yapıyor? Onu tebrik ediyor. Göğsüne vurarak onu tebrik ediyor. Sahabeye sürekli hep Allah'ın var olduğunu her şey gitse de bu Allah de hiçbir şekilde gitmeyecektir. Ve onun yanındaki hiçbir şekilde bitmeyecektir. Bilincini verince Peygamber aleyhissalatü vesselam sahabe de buna tam bir şekilde iman edince Peygamberi hiçbir zaman ne yapmadılar? Yarı yolda bırakmadılar. O zaman biz önce kendimiz öyle mi? Sonra İslami harekete sabi olan insanlara bu bilinci çok güzel bir şekilde yerleştirmemiz lazım. Biz Allah'ı tanıtmamız lazım. Biz kime iman ediyoruz? Biz bir isme mi, bir ideolojiye mi iman etmişiz? Yoksa bu tek olan Allah'a mı iman etmişiz? İki, bu Allah'ın yanındaki nedir? Ahirete iman meselesini ne yapmamız lazım? Ahirete iman meselesini insan, kendimizin ve insanların kalbine yerleştirmemiz lazım. Hatta genelde Kur'an-ı Kerim'i anlatan kitaplara baktığımız zaman Mekke döneminde inen ayetleri ne, neye sınırlıyorlar arkadaşlar? Akide, öyle değil mi? Akidenin içine ne? Tevhid, şirkin batılı oluşu ve ahirete ne? Ahirete imanı anlatıyorlar. Ne Neyse Mekke'de inen ayetlerin yarısından fazlası neyi anlatıyor arkadaşlar? Ahiret meselesini anlatıyordu. Ve bu şekilde Allah sahabeyle müşri, terbiye etmişti. İkinci nokta arkadaşlar, sahabenin peygamber selamın yanında durmalarının sebebi, önderleri öyle değil mi? Kendilerine bu işi öğreten adam, onlarla da aynı zorluklara zaten katlanıyordu. O da bir beşerdi. Onların başına gelen onun da başına geliyordu. Yani peygamber yüz milyarlık şife binerekten bir derse gelip de insanlara fakirliğe sabredin demiyordu. Kendi de fakirdi. Kendi de fakirliğe sabrediyordu ve insanlara sabredin diyordu. Peygamber ve vesselam rahatın içerisinde yün yataklardan insanlara müşriklerin eziyetine sabredin demiyordu. Kendisi de aynı eziyetlere maruz kalıyordu. Bu şekilde insanlara sabredin diyordu. Peygamber zengine şükret dediği zaman kendisi mal bulduğunu azmıyordu. Haşa ve kella. Peygamber mal bulduğu zaman hemen infak eden, hemen bunun şükürünü yerine getiren bir peygamber olaraktan insanlara ne diyordu? Ey insanlar diyoruz size mal bulduğunuz zaman şükredin. İşte bu insanlara insanlarda etki bırakmıştı. Kendi önderlerinin kendileriyle beraber olması ve her söylediğini yapması, her söylediğini yapması. Bugün İslami cemaatlerde yönetimle mensupların arasında büyük bir kopukluk varsa, ciddi bir farklılık varsa bunun aynı zamanda etkileri de var arkadaşlar. Bu da ne? Söyleyen adama insanlar belli bir yere kadar tabi oluyorlar. Bela ve musibet geldiği zaman adamda Tabi oldukları insanlarda böyle bir sıkıntı görmeyince insanlar bu ne biçim diyorlar ve İslami hareketler bu şekilde darman, darmadağın oluyor. O zaman ne yapmak lazım? Biz veya başka Müslümanlar eğer bir yerde yönetici konumunda olursa, insanlar bize tabi olursa önce kendimizi insanların mesabesine indirmemiz lazım. Onların yaşadığı hayatı her yönüyle yaşamamız lazım. Önce fiilimizle anlatmamız lazım. Sonra dilimizle onlara bunu yapmamız lazım, anlatmamız lazım ki zorlukta rahatlıkla bizimle ne yapabilsinler, zorlukta ve rahatlıkta bizimle beraber olabilsinler. Bunun yanında arkadaşlar yine burada dikkatimizi çeken bir noktayı anlatmak istiyoruz. Dedi ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu ortamda, bu durumda yine davet ediyordu. Panayır vakti geldiği zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yine iniyordu insanlara ne yapıyordu, insanlara davetini götürüyordu. Buradan da neyi anlıyoruz? Davetin tatilinin olmadığını. Öyle değil mi? Davetin ara vermesinin olmadığını. İnsan davet aşamasındaysa davetin kesilmesi diye bir şey söz konusu değildir. İşsiz kaldım, stresteyim, bugün problemliyim, eşimle problemim var, ailemle problem var. Davetçi için böyle şeyler kesinlikle ne olamaz? Sorun olamaz. Gözetleniyoruz, bizi içeriye atıyorlar. Böyle şeyler davetçi için ne değildir arkadaşlar? Sorun değildir. Bakın Hz. Nuh'un söylediği söze اِنِّي دَعَوْتُ leylen ve وَنَهَارًا ben kavmimi gece ve gündüz davet ettim. Yani niye Allah demiyor ben kavmimi davet ettim? Gece ve gündüz davet ettim. Yani hiçbir şekilde ara vermeden sürekli ben ne yaptım? Sürekli davet ettim. Peygamber de bu vaziyette yani biz olsak emin olun davet değil belki dini bırakırız. Peygamber Aleyhisselatu vesselam bu dönemde hem ashabıyla ilgilenirken yani onları teselli ederken bunun yanında dışarıdan gelen panayılara gelen insanlara ne yapıyordu arkadaşlar? Daveti yine aynı şekilde ne yapıyordu? Daveti yine aynı şekilde götürüyordu. Yine burada arkadaşlar ilgi çekilecek bir nokta ilgi çeken bir nokta veya da diyelim hani genelde insanlarla konuştuğumuz zaman bir münkeri değiştirmek isteriz yani yaşadığımız toplumda bir münker vardır bir haram vardır, bir şirk vardır deriz ki gelin bunu değiştirelim ya davete başlayalım veya da bunu elle izade edelim deriz ne der hemen insanlar ya biz 3-5 kişiyiz 3-5 kişinin bir araya gelmesiyle ne olacak diye hemen insanlar ne yapıyor arkadaşlar hemen insanlar böyle bir bahane ortaya sunuyorlar o yüzden bu olaya baktığımız zaman arkadaşlar... ...bu olayı değiştiren insanların sayısı yüzlerce insan değil diyor değil mi? Beş tane insan kendi aralarında kararlaştırdılar... ...ciddi oldular ve bu ciddiyetle yola çıktılar... ...ve Allah da onları vesile olaraktan ne yaptı arkadaşlar? Onları vesile olaraktan, ...onları da bu işte bir vesile kıldı... ...bu zulmü böylece ortadan ne yaptı? Bu zulmü böylece ortadan kaldırdı. O zaman sayının azlığı diye bir şey ne değildi? Eğer bu müşrikler için geçerliyse... Biz Müslümanların durumu ne olacak o zaman? Biz Müslümanlar Allah'a inanan, Allah'a tevekkül etmiş insanlar. Sayımız ne kadar az olursa olsun, ne yapmamız lazım arkadaşlar? Sayının azlığına hiçbir zaman bakmamamız lazım. Çünkü yardım kimdendir? Yardım Allah'tandır. Böyle 3-5 kişi dahi olsak, bir münker varsa bir yerde biz bunu değiştirmek için Allah'tan yardım dileyip işe başlarsak ciddiyetle, ihlasla Allah'ın izniyle Allah subhanahu ve ne yapar? Allah'ın izniyle Allah subhanahu ve başarıya ulaştırır. Ki ayeti biliyorsunuz zaten. Genel bir kaidemiz de var bu konuda. Nice az topluluk, çok olan topluluklara Allah'ın izniyle ne yapmıştır? Allah'ın izniyle galip gelmiştir. Yine aynı şekilde arkadaşlar bu noktada Peygamber aleyhissalatu vesselamın ailesinin Peygamber aleyhissalatu vesselama yardımını anlattı Müşrik olmalarına rağmen. Bir de bunun yanında peygamberimizle alakası olmayan insanların ne yaptığını görüyoruz. Peygamberimizle alakası olmayan insanların peygamber aleyhissalatü vesselam'a yardım ettiğini görüyoruz. Biz bu insanları ne diye isimlendiriyoruz arkadaşlar? Biz bu insanları Müslüman diye isimlendirmiyoruz. Fakat biz bu insanlara ne diyoruz? Medeni olan insanlar diyoruz. Medeni olan insanlar. Medeni ile bedevi arasındaki fark nedir arkadaşlar? Medeni olan insan şehirde yaşayan insan değildir. Medeni olan insan yaşadığı toplumdaki zulme, sıfka, fucura, yani insanın fıtratına aykırı olan şeylere hiçbir şekilde de edemeyen insandır. Öyle değil mi? Bedevi olan insan ise böyle şehirin göbeğinde de yaşasa, böyle zenginlerin zengini de olsa, içinde bulunduğu topluma boyun eğen, böyle gelmiş, böyle gider diyen, bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın diyen insan ise işte bu insan nedir arkadaşlar? Bu insanda bedevi olan insandır. İşte İslam'ın medeni olan insanlardan nasıl faydalandığını görüyoruz. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam bu insanlara hiçbir şekilde ya siz, siz ne karışıyorsunuz bizim işimize, siz müşriksiniz, bizim sizinle alakamız yoktur diye bir şey kesinlikle demiyor. Hatta biliyorsunuz bunların içerisinden Mut'im İbni Adi, Peygamberimiz Saif'ten döndüğü zaman Peygamberimizi koruması altına alıyor. Öyle değil mi? Ve Peygamber Bedir gününde onun bu iyiliğini tekrardan hatırlıyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor eğer Mut'im Adi diri olsaydı, yaşıyor olsaydı şu leşler hakkında esirleri, müşrik esirleri söylüyor. Benle konuşsaydı diyor, ben onları onun hatırına ne yapardım? Onun hatırına onları bırakırdım. Buna necaşi meselesine de değinmiştik. Bu mesele gerçekten önemli bir mesele. Yani bunu ayırmak lazım birbirinden. Müşriklerin içerisinde tabiatı gereği medeni olan, müşriklerin içerisinde tabiatı gereği dur diyebilen insanlar, Müslümanlara yardımcı oluyorlarsa, biz zayıflık aşamasında bunların yardımını kabul ederiz. Öyle değil mi? Ve bunların faziletini de yeri geldiği zaman dile getiririz. Bunlar bize falan falan yerde yardım etmişlerdi. Ve biz de onlara yardım edebiliriz. Sıkıntı anında bunun karşılığını verebiliriz. Bu kesinlikle İslam'ın Vela ve berâ akidesine ne değildir? Dostluk ve düşmanlık akidesine ters değildir. Ters olan şey nedir arkadaşlar? Bunların üzerinde bulunduğu yolu doğrumuş, doğruymuş gibi isimlendirmek bunların üzerinde bulunmuş olduğu yola mesela bugün bazı yerlerde olduğu gibi biz bazı Müslümanlar yöneticilerden bazı yardımlar görüyorlar. Öyle değil mi? Şimdi burada Müslüman'ın tavrı olmalıdır? Peygamber'in tavrı olmalıdır. Ne diyecek? Falanket, gerçekten fazilet sahibi, kerem sahibi bir insandır. Biz zor kaldığımız zamanda bize ne yaptı? Zor kaldığımız zamanda bize yardım etti. Öyle değil mi? Veyahut da ona yardımının karşılığı olarak o da zor durumda olduğu bir yerde ona yardım eder. İkinci bu Peygamber aleyhissalatü vesselamın metodudur. İkinci bir yol arkadaşlar. Şöyle bir sözdür. Demokrasi çok güzel bir sistemdir. Demokrasi Müslümanlara fikir hürriyeti veriyor. Bak şakısları övmüyor adam. Demokrasi gibi bir küfrü övüyor. İşte bu küfürdür. Neden? Çünkü bu küfür olan bir şeyi hak göstermek, adaletli göstermek, işte bu İslam'ın dostluk ve düşmanlık akidesine, bu İslam'ın tağutu inkar akidesine nedir? Tağutu inkar akidesine ayrılır. O zaman biz bunu birbirinden çok güzel ayıracağız. Şahsın bize yapmış olduğu iyiliği itiraf etmek, ona teşekkür etmek çok ayrı bir şeydir. Şah, şahsın üzerinde bulunmuş olduğu dine, dini övmek... Bu dinin yanında yer almak nedir arkadaşlar? Bu bu din yanında yer almak ikisinin arasında ne vardır? İkisinin arasında çok büyük fark vardır. Birinci, Peygamber aleyhissalatü vesselamın fiili. ikincisi ise kesinlikle bir Müslümanın razı olmayacağı küfür nedir arkadaşlar? Küfür amelidir. Bu konu hakkında özet olarak anlatacaklarımız bu kadar. Ve ahiru davana en rabbil